Dinle bülbülün sesini inletiyor çevresini Dinle bülbülün sesini inletiyor çevresini Paranıyor kendisini günzarda hu Allah diye Paranıyor kendisini güzarda hu allah diye Hu allah hu allah diye Hu allah hu allah diye Bu halka da çoktur elbet Gâh inayet gâhi himmet bu halka da çoktur elbet. cahilaya cahil innet sen de katıl hakkı zikret günlerde hu Allah diye sen de katıl hakkı zikret günlerde hu Allah diye Hu allah hu allah Hu allah hu allah diye. Şu bülbüller ne hem seven hem sevdiren Şu bülbüller ne severen hem seven hem sevdiren Çağırıyor yüce sultan Gül hu Allah diye. Çırıyor Mehmet Baba, Gülzara hu Allah ye Hu Allah hu Allah ye Hu Allah hu Allah diye, hu Allah, hu Allah diye. Bu neşe başka bir neşe cümle alem hepür neşe. Bu neşe başka bir neşe cümle alem hepür neşe. Ervah oldu dört bir köşe gül zarahu Allah diye. Ervah oldu dört bir köşe Gülzarahu allah diye Hu allah hu allah diye Hu allah hu allah diye İsmi azam bu kelime Pehlesen ki et sen diline İsmi azam bu kelime. Telesseng et sendine. Erişirsin emeline. Günzarda hu Allah diye. Erişirsin emeline. Gülzarda hu allah diye Hu allah hu allah diye Hu allah hu allah diye Ötmeye izin kimindir? Gülzara bahçe van kimdir? Ötmeye izin kimindir? Gülzara bahçevan kimdir? O pek yüce bir hekimdir. Gülzardahu Allah diye. O pek yüce bir hekimdir. Gülzardahu Allah diye. Hu allah hu allah diye Hu allah hu allah diye Gönül durma sende söyle Masivaya dalma öyle Gönül durma sende söyle Masivaya dalma öyle Aşk ile şevk ile söyle Gün zar da hu allah diye Aşk ile şevk ile söyle Gün zar da hu allah diye Hu Allahu Allah diye Hu Allahu Allah diye